عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرحمة وهب لنا من لدنك كرحمة وهب لنا من لدن كرحمة إنك أنت الوهاب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 و عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار ربي زدني علما وألحقني بالصالحين ربي زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحصي ثلاء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا عليك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 Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Değerli gençler, değerli kardeşlerim, Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Cuma akşamı. Bu kez fırsat eşitliğini konuşmak üzere bir aradayız. Tabii bu kavram. Aslında yeni bir kavram ama, bilinen haliyle, çok eskiden beri insanların arzu ettiği bir şey, anladığı bir şey, herkesin eşit fırsatlara sahip olması ve esasında dünyevi bir kavram. Çünkü devlet modeli içerisinde vatandaşların hepsinin eşit imkanlar için, eşit fırsatlar araması anlaşılabilir bir şey, çünkü hepimiz aynı ülkenin vatandaşı olarak istiyoruz ki ülkenin imkanlarından insanlar eşit faydalansınlar, eşit yararlansınlar, bu sadece ülke bazında değil aileye kadar indirebilirseniz yani ailenin içerisinde de kardeşler istiyorlar ki Ailenin imkanlarından herkes eşit şekilde yararlansın. Tersi ne bunu? Tersi ayrıcalık. Eskiden buna iltimas diyorlardı, o da kötü bir şey. Yani eşit kimselerin farklı muamele görmesi, kayırılması bazı kimselerin, daha iyi imkanlarla, daha üst olanaklarla buluşması, bu da istenen bir şey değil. İnsan olarak bundan, bunu arzu etmiyoruz. Ama bir parçası haline geldiyseniz sistemin, bunun devamını isteyebilirseniz yani ayrıcalık öngören, ayrıcalık dayatan veya iltimas üzere kurulmuş bir sistemin parçası haline gelmek, insanları veya oradaki iltimastan yararlanır hale gelmek, kişiyi fırsat eşitliğine karşı duyarsız kılabilir. Bir liseye gitmiştim, o lisenin müdürü dedi ki, ''Hocam bizde devrecilik var'' dedi. ''Ne demek'' dedim bu, dedi ki yani üst devreler, alt devrelerden üstündür, nasıl gerçekleşiyor? Mesela, diyelim ki burası birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Birinci sınıftan bir öğrenci sıra bekliyorsa, ikinci sınıftan gelen onun önüne geçer direk. Üçten de gelen, üç gelse baksa sen bir, iki tamam hemen o öne geçer, geridekileri saymaz çünkü o üst öğrencidir. Dört ne yapıyor? Dört geliyor direkt yani. Onlar ancak dört kendi arasında belki sıra tutabilir, böyle bir sistem oturmuş dedi burada, kaldıramıyoruz. Sonra dedi ki, savcı bey'in oğlu da dedi buraya kaydoldu. Savcı bey dedi ki olmaz böyle bir şey, bizim çocuk birinci sıra, sıra bekliyor, geliyor abileri önüne geçiyormuş, hangi çağda yaşıyoruz falan. Dedik ki düzeltemiyoruz, gelsen kendin düzen. Olmadı, öyle böyle, o da mahkum oldu bu sisteme. İkinci, üçüncü sınıf oldu çocuk, yani savcı beyin çocuğu. Bir gün savcı beye denk gelince dedim ki ne yapsak hocam bu devreciliği kaldırsak mı diye. Ya bırak dedi, kalsın artık dedi. Çünkü artık o da yararlanmaya başladı bu iltimastan, dolayısıyla da kalkarsa diyecek ki biz eskiden ama mağdur olduk. Şimdi sistem yanlış kurulmuş ise ve siz onun bir parçasıysanız, bir süre sonra onun bekçisi olabilirsiniz. Dünkü mağduriyetlerinizin hatırına, halbuki hak üstündür, dünkü mağduriyetler önemli değil, hak yeter ki tecelli etsin diyenlerin omuzunda hak tecelli eder, yoksa çıkar hesabı içinde olanlar kendilerine çıkarın aktığı zamanlarda hak olmasa da batıldan yana taraf olabilirler. Firavun bu düzeni fark ettiği için halkı paylaştırmış, bölümlere ayırmış, katmanlara ayırmış, çıkarlar üzerinden kendi düzenini kurmuş, böylece herkes çıkarını korumak adına Mevcut konumunun bekçiliğini yaparken, aslında üst konumda Firavun'un statüsüne herkes hizmet ediyor. Peki dünya hayatı itibariyle bu çıkar, ayrıcalık, fırsat eşitsizliği bunlar kötü şeyler ama bizim asıl gündemimiz e, ahiret itibariyle Cenab-ı Hak nasıl bir düzen kurmuş ve ahirete dönük olarak nasıl bir sistem işliyor, çünkü o daha önemli. Yani dünyadaki kazandıklarınızı bugün kazanıp yarın kaybedebilirsiniz. Ama öyle bir kazançtan söz ediyorsunuz ki, kalıcı bir kazanç, olağanüstü bir kazanç yani akılları alıyor. Velika هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ dediği Cenabı ı Hakkın. bu işte apaçık bir kazanç veya ذَٰلِكَ al fauzul a'zim İşte bu muazzam bir kazanç. Bazı müfessirler diyorlar ki, Evreni yaratan Cenab-ı Hak, bizim irili ufaklı bildiğimiz her türlü değeri yaratan Cenab-ı Hak, dünyayı yaratan Cenab-ı Hak, bizim sevdiğimiz nimetleri yaratan Cenab-ı Hak, dolayısıyla onun nazarında bir şey çok muazzamsa, ha, o zaman bizim ufkumuzu taşıyor demektir. Yani Allah'ın büyük saydığı bir şey, mu muazzam bir kazancı bu. Dediği o kazancın peşini kovalarken, Fırsat eşitliğimiz var mı? Çok önemli bir şey. Çünkü bu bizi rahatsız eder, fırsat eşitsizliği olursa yani. Çok gıcık bir şeydir bu fırsat eşitsizliği, İnsanları karşı karşıya getirir. Mesela buradan insanlar aynı parayı vermişler, herkes aynı umreye veya aynı turizm seyahatine gidecekler. Daha ilk otobüse bindikleri zaman, niye bu öne oturdu, niye öteki arkaya kaldı, biz niye geri oturuyoruz? Biz, çünkü diyorlar ki, aynı parayı verdik, aynı imkanlardan yararlanmıyoruz. Sonra otele gidiyorlar, bakıyorlar üst katlardan, işte manzaralı odalardan vesaire... Bunların hesabını yapmaktan, her adımda, her safada bunun peşini kovalamaktan, Mutlu da olamıyorlar. Döndüklerinde bir dünya zihinlerinde sıkıntılar karşı karşıya gelmişler. Ben çocukken hacca geliyordu hacılar ve bir de o zamanların hacıları çok yaşlı böyle, gençler de pek olmazdı. Şimdi en iyi hatırladığım sahneler, tabi o zamanlar otobüslerle gelip otobüslerle gidiyorlar. Dolayısıyla otobüsler üzerinden tanıyorsunuz kimler, nereden çünkü plakalar belli. Artık eşyalarını almışlar, gidecekler veya ibadetlerini yapmışlar, affedersiniz, ibadetten yapmışlar, gidecekler. Tabi bir şeyler de almışlar. Kimi oyuncak almış çocuklarını. onları yerleştirirken arabaya ne biçim kavgalar ediliyordu. İşte bizimki altta kaldı, ezildi, biz işte toruna şey almıştık. Bu imkanlardan birilerinin ayrıcalıklı yararlanacak olması çok huzursuzluk verici bir şey. Tek bir şey, İnsanları rahatlatabilir, o da adalet. Şimdi Allah Azze ve Celle öyle oyuncaktan, oturaktan, otelin ön yüzünden, arka yüzünden, oturma planında, pencere kenarında böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Muazzam bir kazançtan bahsediyoruz. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Eğer bu denli kalıcı ve sonsuz mutluluktan söz ediyorsanız, bu sürece giden imkanlar, insanların önüne eşit bir fırsat üzere açılmamış ise korkunç olur. Ama insanlarımızın çoğu, şu an gençlerin de özellikle çoğu dinin özellikle ahiret planında, cennete dönük yaklaşımında fırsat eşitliği barındırmadığı için bir isyan içerisinde hatta bir kısmı dini reddediyor sırf böyle bir görüntüyle bunu değerlendirdiğinden, böyle bir görüntü üzere gördüğünden veya değerlendirdiğinden en kab kabaca soru, işte bu ortamda, Müslüman ortamda doğan birisi öyle ya da böyle yaşıyor, Müslüman cennete gidiyor. Kafir bir ortamda doğan bir kimse ki dünyada çok sayıda böyle ortamlar var, Çin'inden, Avrupa'sına, Hindularından, ne bileyim, Latin Amerika'ya büyük popülasyonlar, böyle insan e, kümeleri kafir ortamlarda doğuyorlar ve onlar da cehenneme gidiyor. O zaman diyorlar yani bu baştan çarpık bir şey ve bunun sonucunun da sahici olmasını beklemiyoruz. Görünürde de bu anlatımıyla, bu şekliyle haklı gözüküyorlar. Şimdi konuyu böyle bir gerizgâhtan sonra hızlıca ele almaya başlayalım. Dünya hayatı temelli baktığımız zaman bir fırsat eşitliğinden söz etmek zor gözüküyor. Yani dünya itibariyle söz gelimi gidip e, iyi sesli birini diyelim sanatçı yapacaklarsa ve bunun için bir müracaatlar açmışlarsa yani her genç gidip başvuramıyor. Niye? Böyle bir fırsat eşitliği yok çünkü. Sesi iyi değildir, gidip başvuramaz. Bu yaratılışından gelen bir farklılık birilerinin bu anlamda ayrıcalıklı gidiyor, sesi güzel başvuruyor, alıyor. Bir başkasının başka bir mahareti var, ötekinin başka bir mahareti var. Bir başkası zaten zengin bir ailede doğmuş olabiliyor. Dünya hayatında insanların imkanlarının bir tarağın dişleri gibi eşit olduğundan söz etmek mümkün değil. Yaşayanlar için de böyle, hele geçmişe dönecek olursanız, yüzyıl öncesi, yani yüzyıl öncesindeki kralın çocuğu bile bugün asgari ücretli bir kimsenin çocuğu kadar imkan kullanmıyordu zaten. Yani yüzyıl önceki bir kralın çocuğu bile bugünkü bir asgari ücretli çocuğu kadar imkan kullanmıyor. Ben çocukken böyle bir tane yuva şeyler çıkmıştı, biz onlara atar ediyorduk yani o zamanki adıyla. Tabi bu ondan önce daha büyük atariler vardı, böyle büyük şeyler, rır rır böyle şeyleri vardı onların. Ama ondan sonra bu kadar büyüklükte bir şeyler çıktı düğmeli böyle ölüyordum onlara. Bir tane babama en sonunda aldırabilmiştim. Şu an onları yani iki tane tuşu var ve yaptığı hareket işte buradan uçak çıkıyor, dört kademede yolda başka bir şeye takılmadan götürebilirsen işte oyun o kadar yani. Şimdi bu bir eğlence aracı olarak, lüks araçlardan bahsediyorum, o zaman için çok lüks bir şey bu. Şimdi en basit yani bir çocuğun elinde bile akıllı telefon, içinde oyunlar yani sayısız. Dolayısıyla zaten tarihsel planda bakarsanız da bu fırsat eşitsizliği yani imkanları kullanmak anlamında zaten çok belirgin bir şekilde farklı. Bu bilmem nereye gitmiştik, Hatırlamıyorum, Anadolu'da bir yer, işte böyle 600 yıl öncesi bir yerleşim birimi gibi, toprağın altında. Şimdi hangi ildi diye hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamadım. İşte orayı bize anlatıyor rehber, bir yere de geldi böyle, yine toprak bir yer altı yeri, biraz daha geniş. Burası da kralın yeri dedi, toprak her taraf yani, yan taraflarda böyle odacıklar var. Küçük küçük böyle alanlar, burada da insanlar, bilmem neler, böyle toprağın altı bir şehir. Bu da kralın yeri dedi, aman Allah'ım yani Kralda bu kadar işte. Dolayısıyla yeryüzü ortamında imkanlar açısından düşünürseniz, Hz. Peygamber zamanını düşünün mesela. Yani sular taşınıyor, akşam olunca yani evlerde böyle hela falan yok, akşam olunca kadınlar böyle bir dulda bir mekan var, ihtiyaçları için oraya ayrılıyorlar, sonra dönüyorlar böyle. Yani e, hayat sade, sade bir hayat, oda gibi evler var, binekler üzerinde intikal gerçekleşiyor. Yerler zaten hep toprak, bir şey yağarsa çamur oluyor. Kerpiçten yapılar var, böyle bir ortam. Daha geçmişe giderseniz daha sade. Şimdi dünya hayatında ki bu farklılık çok belirgin ve burada her dünyaya gönderdiğini Cenab-ı Hakk'ın eşit bir yaşam imkanından yararlandırmak gibi bir sistem uygulamadığı gayet açık. Hem bu zaman içindekiler arasındakiler böyle, hem de bu zamana kadar gelip yaşayanlar açısından böyle ama bunların hepsi aynı sınavdan geçiyorlar. O zaman dünya açısından imkanların farklı olduğu bir realitedir ve biz bu konuda bir fırsat eşitliği beklentimiz, yani dünyadaki imkanlardan yararlanmak anlamında e, söz konusu olamaz, yok da zaten. Diyeceksiniz hakkımız değil mi? Bana hiç öyle gelmiyor. Dünyaya girerken bir jeton atarak girmedik. Yani siz girişte yani deminki turistik seyahat için aynı bedeli ödedim ama aynı imkanlardan yararlandırılmadım diyebilirsiniz. Ama dünyaya bu hayata katılırken bir şey bir sermaye koyup veya bir jeton bir bilet alıp girmiyoruz. Dolayısıyla başıyla sonuyla zaten Allah'ın olan bir ortamda. Bir sınava geliyoruz ve belli rol içerisinde, başta erkek olan bir kısmı erkek geliyor, bir kısmı kadın geliyor, bir kısmı tarihin belli zamanlarından giriyor hayata, bir kısmı daha geç. Bir, bir de coğrafya farkı var, yani Avrupa'da doğmak, dünyanın üst tarafı, üst mü altı mı onda ne kadar, yani harita itibariyle. Bu zamanda bile Afrika'dan hayata katılırsanız, bayağı imkanlarınız yani elinize tarif alan bile geçmeyebilir hala, aç bile kalabilirsiniz. Dolayısıyla dünya koşulları itibariyle çok farklı koşullar ve imkanların insanlar açısından söz konusu olduğu bir gerçek. Ve bu Cenab-ı Hakk'a karşı hukuksuz davranıyorsun dedirtecek bir şey değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'a biz bu manada girişte bir şey ödemedik, o istediği koşullarda sınadığını söylüyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette ''Undur bak, keyfe fadzelnâ ba'dahum, keyfe ba'dahum ala ba'd...'' ''Bak nasıl birbirlerine üstünlükler oluşturduk'' Şimdi çocuk daha ilkokula gidiyor, bakıyor arkadaşının kıyafeti daha güzel. Hmm. Diyor ki ''Bu kıyafeti nereden aldınız? İşte bilmem nereden... Beğendi ya onu.'' Geliyor annesine söylüyor, annesi diyor ki ''Orası çok pahalı biz alamayız.'' bu kahredici gerçeği öğrenmeye başlıyor, biz alamayız. Onlar, onlar niye alıyor? Onun babası zengin, hayat böyle, kademe kademe, o zengin de benzer bir şey yaşıyor, o ona da başka daha üstte bir şey var. İnsanların arasında hep üstünlükler var. Konu başlıkları çok olduğu için bununla karşılaşmanız hayatınız boyunca hep söz konusu. Yani bir başkasında başka bir üstünlük söz konusu oluyor, bu kez o niye yok, o da şundan ötürü yok. <gülüyor> Dolayısıyla, asıl öğrenmemiz beklenen üstünlük farkı ve bizim arayışımız. Cenab-ı Hak bak diyor, umdur. كَيْفَ ne بَعْدَهُمَ عَلٰى bağ. Biz nasıl üstünlükler oluşturduk aralarında, bunu bak gör ve sen de onlardan bir tanesisin. Peki, baktım, gördüm, evet hayat böyle, hakikaten üstünlükler var, çok farklı farklı kademelerde. Her üstünde bir üstünde birisi yine olabiliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, وَلَا الْاَخِرَةُۜ Ahiret ise اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ Derece üstünlükler açısından daha büyük, araları daha açık. وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًاۜ Ve وَا üstünlük bakımından daha büyük. Yani bu dünyada aradaki farklar, eğer gerçek bir gözle bakacak olsan çok aslında yok gibi, asıl ahiretteki farkları sen gör. Bir de dünyadaki farklar öyle ya da böyle bir süre sonra kalkıyor. Herkes toprakta eşitleniyor. Geçici yani ama ahirette kalıcı bir farktan bahsedilecek ediyor Cenab-ı Hak. O zaman bize demek istiyor ki buradaki farklar seni rahatsız ediyorsa bil ki ahirette de aynı farklar var ve kalıcı bunlar bu kez. O zaman mesaj ne? Dünyadakini biz yaptık erkeğini, kadınını, zenginini, fakirini, uzununu, kısasını, yakışıklısını, çirkinini, biz olağanüstü farklar oluşturduk. Ama ahiretteki sizin yolculuğunuzun sonunda بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınıza göre verilecek. Dolayısıyla bu yolculuk, içinde bulunduğumuz ortam kodlanmış, tasarlanmış iken ahiretteki ortam bizim durumlarımıza göre karşılanmış olacak, yani peki ahirete giden süreçte bizim kendi çabalarımızla belli karşılıklara kavuşacağımız fikri güzel bir fikir. Ama benim bu dünya hayatında bu yolculuğu, daha bu fikri bile, şu düşünceleri bile ve Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun benden beklentilerini öğrenmek, bunların imkanına herkes kavuşabiliyor mu? Bu fırsat eşitliği açısından sorulan zor sorulardan bir tanesi. Mesela işte Çin'de doğan bir çocuk ondan sonra nereden yani bilecek, nasıl yol alacak, nasıl Cennet'e kadar uzanan şeye kavuşacak? Değilse o zaman zaten Cenab-ı Hak bile yanlış bir şey uyguluyor demektir. Allah Azze ve Celle ki bu çareyi bütün insanlara yapıyor ve bu hayatı O yaratmış, O konuşuyor bu konularda neler söylüyor dersiniz. Allah Azze ve Celle diyor ki, biz insanı yarattık, hiçbiriniz, her biriniz birer insan olarak, hiçbiriniz diyemezsiniz ki ben kendimi yarattım, bu doğru mu? Diyoruz ki doğru ve yine hiçbiriniz diyemezsiniz ki biz böyle hiçbir şeyden oluverdik, yani kendimiz kendimizi yaratmadığımız gibi kendi varlığımızda kendiliğinden oluştu da diyemezsiniz. Dolayısıyla bir yaratıcınız olması gerektiği hususunda netsiniz. Tamam. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ Ayetini soru gibi yaptım. Hiçbir şeyden mi oluştular yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Hayır, ne hiçbir şeyden oluştuk ne de kendi kendimizi yarattık. Belli ki bizi yaratan yarattı ve biz onuna yani yaratmış olanla bu irtibatı yaşamak istiyoruz. Allah Azze ve Celle bunun üzerine şunu koruyor, kuruyor. Ben sizi yarattıysam, o zaman demek ki ben sizi arayıp bir yerlerde bulan biri değilim, ben var ettim. Yani Allah Azze ve Celle gidip bilmem ne, balta girmemiş ormanlarda acaba buralarda da insan var mı ya? Ona da bir şeyler bak habersiz kalmasın gibi başkasının yarattığı birilerini arayıp topluyor değil, zaten kendi var ettiği. Ve özellikle kendisinin Anadolu'ya koyduysa, Anadolu'ya, Afrika'ya koyduysa, Afrika'ya bilinçli oraya koyduğu varlıklardan söz ediyoruz. Eğer bu böyleyse o zaman Allah yerini biliyor demektir. Çünkü yerini bilmezse unutur, haberi, haberi olmaz sonra o da orada cahil kalır. Yerini biliyor. Cenab-ı Hak diyor ki sadece yaratıp yerini bilmek söyle durursun. ben onu yedirip içiriyorum, günlük ihtiyaçlarını da karşılıyorum. Vücudunu çalıştırıyorum, siz benim ondan habersiz olmam gibi bir şeye girmeyin, onun yani balta girmemiş orman ya Çin'deki çocuk, bunların doğdukları andan itibaren ben bunlardan haberdarım ve bilginin ulaştırılması hususunda ben size şu güvenceyi veriyorum, ben insana ayetlerimi gösteriyorum, göstereceğim sanurihim ayetina biz ayetlerimizi onlara göstereceğiz fil <fî> hem dış dünyada ve fi Hem de kendi içlerinde çünkü bu ahiret dediğimiz fırsat eşit sürece girebilmek için önce bilmek lazım yani bu sorumluluğu yaşayabilmek için işte yaratıcıyı fark etmek lazım yaratıcıyı fark ettikten sonra yaratıcıya karşı sorumlulukları öğrenebilmek lazım Öğrendikten sonra da tamam, bunları elden geldiğince yapınca cennete gidecek. Güzel, fırsat eşit oldu. Sorumuz ilk başta coğrafyadan geliyor. Bu bilginin olmadığı ortamlarda doğan kimse başta Cenab-ı Hakk'ın birliğini, varlığını nasıl öğrenecek? Allah Azze ve Celle de diyor ki, ben ona hem dış ortamdan hem de kendi içinden bunu kesinlikle bildirip gösteriyorum, göstereceğim. Bunu ben garanti ediyorum. Şimdi Yüce Yaradan demek ki şöyle demiyor, ya bilmeyip kendi arayıp bulsun, ne bileyim Anadolu'ya seyahat etsin, ki müslümanların olduğu yerlere gitsin demiyor. Hep bu konularda bilginin kendisinin ulaştırılmasından söz ediyor. Dikkat edin o ayetlere hep, bela قَدْ جَاءَتْكَ Hayır! Sana ayetlerim gelmişti fekezzebte tabiha sen onları yalanladın. Bakın ayetler kişiye gitti ve bu Kur'an-ı Kerim'de baştan sona hep böyledir. Estaizubillah akum basairu min rabbikum. Rabbinizden size basiretler gelmiştir. ''Femen men absera kim o basiretlere gözünü açar bakarsa feli nefsihi o kendi lehine bir şey yapmış olur. وَمَنَعَمِيَا Kim de görmezden gelirse, فَاَلَيْهَا O kendi aleyine Tam bir fırsat eşitliği. Ayetler geliyor, gelen ayetleri görmek isteyen, artık onun iradesine kalmış. Çünkü kendine kötülük yapabilir, bu başkasının yaptığı bir kötülük olmadığı sürece, yani Allah ona bunu yapmadığı sürece, bunu fırsat eşitsizliği diyemeyiz. Kendi kendisine, ben görmezden gelmek istiyorum diyorsa, o kendi bileceği şey. Biliyorsunuz yani bundan daha öte bir fırsatın eşitliği yok. Kişinin iradesine kadar gelip dayansın yeter. Kendi kendisine kötülük ediyorsa yapacak bir şey yok. O zaman Allah Azze ve Celle'nin anlatımı da buraya kadar. Diyor ki, Sara kim gözünü açıp bu gelen basiretleri görür ise kendi lehine bir şey yapmış olur. Görmezden gelebilmek için de bir şey yapmalı, o da ne? وَمَنْعَامِيَا Kim de görmezden gelirse, maksatlı bir şekilde bunu bilmek istemiyorum diye sırtını dönerse فَاَلَيْهَا O kendi aleyhine bir şey yapmış olur. O zaman demek ki bir şey dinlerken, öğrenirken, tam da öğrenmişken, ya öyle de yani başkaları da var, onlar ne olacak? Mesela benim amcamın oğlu var işte veya benim halamın kızı var veya benim bilmem Gençler böyle diyorlar. Onun hiçbir şeyden haberi yok hocam ya. o Yani o şimdi o cehenneme gidecek veya ateist oldu işte bilmediğinden oldu. Şimdi sanıyoruz ki bunlar Allah'ın kulu değil ve Allah bunlarla iletişim kuramıyor. Dolayısıyla da bunlar aradan heder edilecekler, unutulacaklar. Hayır, bu konu yüce yaratanın garantisi altında. En azından teorik olarak o bunu böyle savunuyor. Biliyorsunuz benzer bir soruyu Firavuna Mus Hz. Musa'ya Firavun sordu. Daha ilk mesajı kendisine getirdiği zaman dedi ki ben sana Allah'ın elcisiyim geldim sen, kend, seni yaratmış olan gökleri yeri var eden tanı onun sana bu yaşamından sonra vaat ettiği sonsuz bir yaşam var. Dedi ki qalafeme Peki dedi önceki ansırdakilerin durumları ne olacak? Aynen bizim sorduğumuz soru coğrafya üzerinden de sorabilirsiniz. Zaman üzerinden de. Peki 50 yıl önceki işte veya 100 yıl önceki şurada yaşamış kimselerin durumu ne olacak? Veya benim dedelerimin durumu ne olacak gibi sordu. Hazreti Musa dedi ki: "Kala ilmuha 'inda Rabbi." Yani onun bilgisi Rabbimin katında. Demek ki şunu yapmıyoruz. Hmm, ona da işte şöyle olmuyor. Bunların hepsinin bilginin bundan hepsine nasıl ulaştığını Bilmek zorunda değiliz, bilemeyebiliriz. Haddi zatında önceki asırlar nereden bileceğiz, bilmemiz de mümkün değil. Ama bunu bilmiyoruz diye, onların bilgi kendilerine bilgi ulaştırılmadan heder edildiklerini ve kafir olarak öldürülüp böylece cehennemlik kılındıklarını, dolayısıyla onlara zulmedildiğini, bu zulmeden de Allah oluyor deyip Cenab-ı Hakk'a zulmü isnat etmek yerine, şöyle demeliymişiz. Hazreti Musa diyor ki onun ilmi Rabbimin katındadır. La yedillu Rabbi. Rabbim yanlış yapmaz. Ve la yensa. Rabbim kimseyi unutmaz. Yani Allah gökleri yeri vara var eden, yaratan, anneden doğuran, ona sütünü içiren, yediren, imkanlar veren. Bunların hepsini yapıyorsa ona onlara da gerçeği hatırlatmış olmalı. Onlara da yolu göstermiş olmalı. Bu bizim Cenab-ı Hak hakkındaki doğru zannımız, yani bu kadar sistemi yaratıyor, insanı yaratıyor. Ona yarattığı tam da hayatla alakalı olarak gerçeği hatırlatmıyor, billahi hatırlatmıştır. Ben senaryonun nasıl gerçekleştiğini bilmeyebilirim, bilginin ona nerelerden o çağlarda veya şu çağlarda geldiğini bilmeyebilirim. Ama Allah Azze ve Celle'nin bana sunduğu dünya hayatında ahirete dönük sistemin, Teorik kurgusu açısından bakarsanız, onun bize aksettirdiği şekilde, burada bir fırsat eşitsizliğini söyleyecek bir durum görmüyorum. Çünkü Allah ben garanti altına aldım diyor ve ona gerçeklerimi, ayetlerimi kesinlikle gösteririm. Nerede, hangi zamanda ve hangi çağında yaşasın. Mesela Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tık öncesine gidelim. Karanlığın, cahiliye dediğimiz karanlığın, zifiri or karanlık olduğu bir ortam. <gülüyor> Mesela Uvaiz El Karani, Veysel Karani diye bahsedilen ve başka sahabiler, başka kimseler de var böyle. Bunlar kendi kavimlerine demişler ki, siz bu putları tapıyorsunuz ama yani bunları biz kendimiz yaptık. Bunlar yani bize bir yarar sağlamazlar. Niye tapıyoruz ki bunlara? Ekime tapalım, yani bizi kim yarattıysa ona tapalım. Yani bizi kim yediriyor, içiriyor? Şu gökten suyu indiren'e tapalım mesela. Bizi annelerimizin kanından doğuran'a tapalım. Yani bu yaptığımız şey hiç mantıklı değil. Dediler ve atalarının içinde bulunduğu dinden ayrıldılar. Hem de öyle bir oliganşı var ki, öyle bir statiko var ki kap karanlık ortam. Ama aklederek ayrıldılar. Dediler ki biz bunlara tapmayız, makul değil. Peki buna yol açan içlerinde mekanizmalar var mıydı? Tabii ki fıtrat her insanda olduğu gibi var. Mesela anlamsız bir şey, bir şey görüntü izliyorsunuz adamın önünde eğiliyorlar, secdeye kapanıyorlar. Ya ne, ne insanlar var, niye böyle saçma? O onun gibi insan, niye onun önünde secde diyor ki? Dediğiniz zaman o içinizde bu, bu düşünceleri oluşturan mekanizma, aynı mekanizma, batıl bir inancı görüp de ya niye böyle dediğimiz şeyin aynısı. Dolayısıyla bunu içlerinde bulunca buna karşılık verdiler, sahiplendiler ve hayır deyip toplumla ayrışmaya göz aldılar. Yıllar sonra Hazreti Peygamber gelip insanları Allah'a çağırıp İslam'ı onlara tanıtınca, bazı kimseler bunları sordular, mesela ölmüş olanları vardı Hz. Peygamber gelmeden, dediler ki ''Ya Rasulallah onların durumu nedir?'' ''Allah'ın Rasulü ne cevap verdi dersiniz?'' ''Dedi ki cennettedir.'' Çünkü Allah Azze ve Celle'yi aklederek keşfetti, batıla sırtını döndü. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın onun içinden gönderdiği mesajlara kulak verdi. Hidayete sahiplendi, batıla hayır dedi. İnsanın en temel sorumluluğu bu. Hakka tabi olmak, batıldan uzaklaşmak. Bu önüne kadar hak gelirse, sorumluluğu o kadardır. Yani bazıları şimdi diyecek, bu kadarcıkla mı cennete gidiliyor? Dinde, din dediğin içinde dünya o kadar emirler var, yasaklar var, bir sürü şeyler var. Onlar olmadan cennete gidilir mi? Hayır. Allah Azze ve Celle ne kadar sorum, e, imkan verdiyse o kadar sorumluluk verir. Mesela Mekke döneminde ölen müminleri düşünün, Hazreti Peygamber'e iman ettiler ve Müslüman oldular. Daha ortada abdest de yok ve vefat ettiler. Nereye gidiyorlar şimdi? Cennete gidiyorlar. Yani dini hükümlere dair çoğu hükümler hepsi Medine'de nazil oldu, sonraki yıllarda nazil oldu. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın zamanını düşünün önceki peygamberleri. Demek ki bu baştan Allah Azze ve ile Celle Celle'yi tanımakla başlayan sonra da Cenab-ı Hakk'ın yüklediği sorumluluk kadar bir sınav alanından bahsediyoruz. O zaman daha hiçbir peygamberin olmadığı bir ortamda bile Hz. Peygamber'den bir öncekisine gittik. Putlara tapmanın mantıksız ve ahmakça olduğunu söyleyen kimse bu fırsatı yakalayabiliyor cennete gitme fırsatını. Bu denli bir eşitlikten bahsediyoruz. Yeter ki yaratılışına vefa göstersin, Hakk'a vefa göstersin. Ya mesela Hazreti Peygamberden önceki dönemdeki çocukları düşünün gençler, onlar da ergen oluyorlar, da, onlar da büyüyorlar, onlar da bu statik onun yani var olan sisteme karşı. Ya ne yapıyor bizim bu babalar ya? ya, bir şeyler koymuşlar falan, bu daha birinci sınıf, itiraz dönemi. İki üç artık putlara onlar sahipler, sistemin çıkarını yemeye gelince bu sefer putların savunucuları haline dönüşüyorlar. Tabii ki putlar atalarımızdan aldık bunlara çünkü şu anda onun kaymağını yiyor. Halbuki ilk günlerde daha gençlerken ne bu saçma, moruklar ne yapıyor onlar da öyleydiler, yani o günkü inanç da oydu. 10'a alıyorlardı ama zaman sonra sahiplendiler. Akletselerdik içlerinden akledenler var. Onlar hep sürdürdüler itirazlarını. Yanlış ya. Biz yaptırıyoruz, getiriyoruz, onusa tapıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Demek ki Allah azze ve celle'nin insana açtığı yolculukta akleden bir kimsenin doğruya doğru dediği sürece imkanları ne olursa olsun az ya da çok Yolu cennete çıkıyor. Yeter ki doğruya doğru desin, yanlışa yanlış desin ve çıkar karşılığında yanlışa boyun eğmesin. Hayatın üzerine kurulduğu ölçü bu. Cenab-ı Hakk'ın da bütün insanları hayatları boyunca ölçüp tarttığı temel ölçek de bu. Hakka, o yüzden Kur'an'da sıklıkla o kavramı görürsünüz. Hakka taraf olmak, haktan yana olmak ve hak uğrunda bedel ödemeyi göze almak, korkuyla veya çıkar kaybedeceğin düşüncesiyle haktan uzaklaşmamak. Bir tane bir ağaç vardı bir belgeselde, Çin'in oralarda bir yerde ağaca tapıyorlar. Bu böyle çay ağacı gibi bir şey. İşte o, o bütün şeylerini ondan karşıladıkları için o yörede ağacın mahsulünü satıp geçimlerini karşılıyor, kutsamışlar onu. Onlar orada tütüsler yapıyorlar, tapıyorlar. Şimdi oradaki çocukları düşündüm, yani Allah Azze ve Celle oradaki çocuğa muhtemelen şöyle aklı içinden düşüncesi alıyor. Ya bu ağaç da diğer ağaçlar gibi yani mahsulünü satıyoruz, şey yapıyoruz. Yani ağaca niye tapıyoruz ki? Ağaç kessen kesilir, kes dibini kesilir, diğerleri kesildiği gibi. Biz ağacı bize lütfeden üst bir kudret, yaratıcı, İnsan bunu yapabilir mi acaba diye içinizden geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Yani bir çocuk büyüyor o ortamda ve bu itirazı içinde bulup bu itiraz onun içinde netleşip artık babasına ya baba bak bu ağaca tapıyoruz ama bana hiç mantıklı gelmiyor. Ya bırakalım şu işi diyebilir mi veya bunu içinde bu düzeyde belirgin bulur mu? İşte Allah bunu garanti ediyor. Cenab-ı Hakk'ın hakkı. İnsanın içinde belirgin kılması dediği şey bu, yani saçma ama şimdi ben babama desem ki veya aileme veya çevreme, kabileme desem ki bu ağaca tapmayalım yani yanlış bir şey, bu ağacı var eden, bak gökten yağmuru yağdıran diye kimse ona tapalım desem, en azından bunu tapmaktan uzak duralım desem bana karşı gelirler, kızarlar, beni ötekileştirirler korkusuyla sinince kaybediyor. Şimdi biz o insanın içerisinde, o çocuğun, o gencin içerisinde bu hak, düşüncenin hakikaten haktan yana belirginleşip belirginleşmediğini sadece Cenab-ı Hakk'ın ihbarıyla biliyoruz, haber vermesiyle biliyoruz. Ya Allah Azze ve Celle dediği gibi söylüyor, doğru yapıyor yaptığı gibi, söylediği gibi gerçek yapıyor ve bu fırsat eşitliğini sağlıyor ya da biz bilmediğimiz, emin olmadığımız bir şey üzerinden Cenab-ı Hakk'a itiraz geliştireceğiz. En mantıklısı ne? Çünkü o çocuk bunu bilemiyor, öylece o topluma boyun eğiyor ve o da Budist oluyor veya işte o neyse tapınakta tapılan şeye bağımlı kalıyor ve cehennemlik oluyor diye düşünüp Allah'ı zalim ilan edeceğiz. Cenab-ı Hak diyor ki, bana inanmalısınız. Ben senurihim ayatina... Size şunu garanti ediyorum. Ayetlerini sizlere göstereceğim, gösteriyorum. Fil-efaki hem dış dünyadan o Hem de kendi içinizden hatta yetebeyyen lehum ennehu'l hak. Onun hak olduğu apaçık onların nazarında belirginleşinceye kadar. Yani o kişinin gözünde hak belirginleşecek. Bu iş saçma. Bu yaptığım şey doğru değil. Önceki hafta bunun araçlarından bir tanesi olan şüpheyi konuştuk mesela. Bunun araçları var. İnsanı yaratan Allah. Şimdi kendinizi kendinize bir batılı kabul ettirmeye çalışın. Bakın önünüze bir yolculuk açılacak. Kolay değil batılı, yanlış bir şey benimsemek, içselleştirmek. İçte korunaklı bir mekanizma var. Size bunu her defasında önünüze koyacak. Hele birine bir yanlış iş yapın. Bir keresinde de hiç yapmadığınız yanlış bir işe girin. Önünüze kaç kere getirilecek bu, sen bunu yapıyorsun, bak sen kötü bir şey yapıyorsun, kötü biri oluyorsun. Dolayısıyla meseleyi hep peygamber gelecek uyaracak gibi değil, bundan önce başlayan bir fıtrattan gelen hakkın öğrenilmesi. Çünkü Cenab-ı Hak kişiye ulaştırdığını hem dıştan hem içten dedi. Selman el-Farisi diye bir gençten söz ediyoruz. Bu genç, mecusi bir ortamda doğuyor, yani anne mecusi, baba mecusi. Mecusi ne demek? Ateş perest demek, ateşe tapıyorlar, yani Farslılar arasında. O yüzden adı El-Ferisi ve sonra ve babası onu mabede gönderiyor. Mabette oradaki e, papaz mı diyelim, din adamlarına hizmet ediyor. Orada da ateşe tapılıyor ve ateş sürekli yakılıyor, ateş yanıklı oluyor, kutsal Selman çocuk biraz büyüyor, biraz biraz büyüyor, sonra diyor ki, niye ateşe tapıyoruz ki? Bir gün yolu bir kilisenin önünden geçiyor. İçeri bakıyor, merak ediyor. Şimdi bazınızın aklından şu geçecek, herkesin yolu, her çocuğun yolu kilisenin önünden geçer mi? Ama doğrusu şöyle düşünmek, gördüğü yani... Ateşin tapılamayacak bir şey olması gerektiğini, yani tapılmasını anlamsız bulduğu iç düşüncesine prim verince Cenab-ı Hak yolunu kilisenin yanından geçiriyor, adım adım. Yani önünüze iki kere ikinin dördü koyuyor, bu en primer haliyle. Siz evet dört diyorsunuz, bundan eminim ateşe tapılmaz, ateşe ne diye tapıyoruz? Puta tapılmaz, millet yokken sen Kabe'nin içindesin, yalnızsın, bir tane lata vuruyorsun, bir şey olmuyor, bir tane daha vuruyorsun. Sallıyorsun, ya, işte içimden gelen düşünceler doğru, bu taş bir işe yaramaz, buna tapmamız hiç makul değil. Cenab-ı Hak sana bir sonraki sahneyi açıyor önüne, dolayısıyla insanı adım adım özenle bu yolculukta ilerleten bir kudretten söz ediyoruz. Diyeceksiniz ki herkes ile ayrı ayrı böyle Cenab-ı Hak itina ile uğraşıyor yani, baştan içine düşünceyi salıyor, sonra yani ortamdaki yanlışa karşı doğru düşüncesini salıyor, şüpheyi vesaire oluşturuyor, gerçeği onun içerisinde apaçık kılıyor, sonra sahiplenmesini bekliyor. Hayır, sahiplenmeyeceğim çünkü millet kızar derse aşağılıyor onu, küçültüyor. Tabii bu bir seferlik yaşanmıyor, onun önüne Allah Azze ve Celle çok defa hak ile batıl ayrımında tercih sunuyor. Ne zamana kadar, kaç kere diye düşündüğünüzü, sanıyorum, şu zamana kadar, şu kadar kere değil, hakkı tercih etme ihtimali olduğu sürece, bunu hep önüne açıyor Cenab-ı Hak. Hakkı tercih etme ihtimali kalmadığında, kişinin batıldan yana tercihi katılaştığında, artık sabit olduğunda, artık onun önüne bir tercih açmanın Anlamı kalmıyor, sınav bitiyor. Burada kritik soru şu, kişinin artık hakkı tencih etmeyeceği bundan böyle nasıl belli oluyor? Yani siz buraya suyu getiriyorsunuz, ben içeyim diye. İçmiyorum. İlk derste koyuyorsunuz, içmiyor. İkinci derste koy, içmiyor. Üç, üç, koy, hiç içmiyor. Bir yerden sonra kanaat getiriyorsunuz ki, yani içmiyor, o su boşuna koymayın diyorsunuz, artık koymuyorsunuz. Bu sizin kanaatiniz olabilir ancak, ilim değil. Cenab-ı Hak bunu ilim olarak bahsediyor. Yani kişinin önüne hak ile batıl tercihini koyuyor, çocuklukta koyuyor, büyük koyuyor, koyuyor, koyuyor. Bir yerden sonra belli bir imkan yaşattıktan sonra artık koymuyor ve adını da şöyle koyuyor. Bundan sonra ne kadar daha koysak fark etmez o tercihini değiştirmeyecek. Bu bizim ilmimizde. İlmimizde belli olduğu diyor Cenab-ı Bu nasıl bir ilim, matematiği vesaire diye sormaya kalkıyoruz, soramıyoruz. Çünkü buradaki en önemli faktör olan beni de biz bilmiyoruz. Yani ben nasıl bir varlığım? Ruhsal yanımız, alma mekanizmalarımız, bir yerden sonra artık tepkimizin değişmeyeceğine dair bir bilgi alanı. Bunlar bilmediğimiz şeyler. Ama teorik olarak şunu cevaplayabiliriz, Cenab-ı Hakk'ın dediği doğruysa, yaptığı şey adil. Bak dediği şey doğruysa, yani kulunu yaşatıyor, yaşatıyor, önüne bu seçenekleri getiriyor. Bir defa farkındalığını ona yaşatıyor. Hangi ortamda doğarsa doğsun, içinde bulunduğu ortam mesela Chicago'da doğdu, biraz büyüdü, kiliseye gitti geldi. Bir şeyler yaptı falan, sonra biraz merak etti. Merak etmezse diye sormayın, merak mekanizmasını Cenab-ı Hak onda var etmiş, şüpheyi var ettiği gibi bu donanımla yani bu fıtratla hayata geliyoruz. Ya bu ne dedi, bu ne dedi sonra işte dediler ki Mesih bu, ee ne olmuş Mesih? O bizim için öldü, nasıl yani? Ya işte Allah'ın oğlu, hop bir saniye Allah'ın oğlu da mı var, o da böyle eve gidiyor geliyor mu? Yok öyle evi falan yok da ama oğlu var bir şekilde, e hanımı falan, buna çocukça sorular biliyorum ama mühtedilere sorun, bu tür soruları çocuklarından, duyduklarından anlatacaklardır. Yani o zaman çocuğu oğlu varsa hanımı, hanımı yok. E nasıl oluyor, çocuğu nasıl oluyor yani. Peki güç paylaşımı falan bir dünya sorular, yani eğer e, bu insan varlığıysa ve sorumlulukla hayattaysa bunları Cenab-ı Hak onda var ettiğini söylüyor. Bu mekanizmalar otomatik gelişiyor. Eğer ya ben bu meseleye devam edeyim, buradan bir şeyler yanlış şeyler çıkacak, sonra yanlış yerde olurum falan cehenneme giderim Allah göstermesin veya gereksiz bir şeyle uğraşırım diye, içtenlikli ve samimi olduğunuzda şu hak din olan İslam'la ilgili sizin aklınızdan geçen her şey, Onların da aklından geçiyor. Eğer kanıt arıyorsanız, kendi içinize dönüp bakınız. Yani biz bu İslam yolculuğunda işte anne babamızdan aldığımız, önümüze konan şeyler, nice içimizde düşünceler gelişti. Kabe niye öyle, niye oraya gidiliyor, şu niye böyle, niye işte. Biz dünya sorular ve hepsinden ya bu soruların hakkından geleceğiz, yani hak olduğunu, doğruluğunu görüp dinimize içtenlikle bağlı kalacağız. Bu gerçek beklenti Cenab-ı Hakk'ın beklediği şey bu, bunu Hindusundan da bunu Afrikalı hepsinden bekliyor, içinde bulunduğu ortamda önüne konulan kutsalların gerçekliğini araştırarak yaşamak zorunluluğu ve bu tanımlığa baktığınız zaman bütün coğrafyalarda geçerli bir tanımdan söz ediyoruz. Müslüman coğrafyasında olunca, ha size gerek yok demeyecekler, sen nerede dünya, cennet, Nerede dünyaya gelmiştin? Anadolu'da. Ha tamam. O zaman araştırmana da gerek kalmadı. Diyelim öteki tarafta konuşuyorsunuz melekle. Ha bize gerek kalmadı. Biz hak üzereydik ya. O yüzden şimdi geldik direkt cennete gideceğiz. Yerimiz nereye size gösterin. Böyle bir şey olabilir mi? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bütün bu yeryüzü ortamında hak ile batıl arasındaki bir insan dediğimiz varlığın ki hepimiz o potansiyelde ve o yaratılışta eşitiz. فِطْرَطَ اللّٰهِ اللّٰت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا İnsanları üzerine yarattığı fıtrat diyor bak. Orada insanlar demiş, sınava girenler açısından, sınav harici unsurlar aklınıza gelebilir işte. Mecnun doğmuş, doğuştan akleden bir varlığı yok. Belli ki bunlar sınavın bir yarışçısı değil, sınavın bir sorumlusu değil. Bundan da sorununu var mı? Cennete, cehenneme atacak mı? Hayır hayır onlar sınav faktörü. Ağaç gibi veya bir başka faktör gibi. Ha o zaman biz sağlıklı sınavdaki sorumlulardan bahsediyoruz. Onlar tam da bu fıtrat üzere buradalar. Fıtratta eşitiz. O zaman önümüze içinde doğduğunuz toplumda önümüze konulan her ne varsa kutsal diye, bilgi diye bunları araştırmakta da aynı sorumluluğa sahibiz. Hak da olsa araştıracaksın ki haksa eğer neticede yani yolculuğun sonunda hak diye çıkıyor burada doğmuş kimsenin ama bu yolculuğu yürüdü. Peki batıldaki o da aynı yolculuğu yürüyor batıl diye çıkıyor ama tam o anda hakkı öğrenmiş oluyor. Çünkü batılı çözdüğünüz zaman hak bu ikisi biri diğerinin zıddı olduğu için ortaya çıkmış oluyor diyeceksiniz ki ama ee, hak ortamda tamam bizimki araştırdı, araştırdığı her gün babası ona aferin diyor, bizim olan dine meraklı çıktı maşallah diyor ve hep böyle destek görüyor. Sonra da neticelendirince baba bizimki hakmış, ben iyice araştırdım, güzel diyor, ödül de görebilir. Öteki taraftaki daha araştırırken bile tepkilerle karşılaşabilir. Her basamakta yanlışları gördükçe de bu sefer... Ya bu yanlış gelmeye başladı bana, ben biraz da şimdi İslam'ı kurcalıyorum falan dediği zaman tepki görebilir, cezalandırılabilir. Bunun neresi adalet diye bilirsiniz ama öyle olmuyor. Allah Azze ve Celle mümin tarafta da bakmışsın öyle hurafeler, öyle yanlışlar, öyle batıl akideler çeşitlendirmiş ve oluşturmuş ki burada da hakkın yolculuğu içerisinde olan insanların belli tepkilerle karşılaşması, belli sıkıntılar yaşaması söz konusu olabilir. Biz avantajlı bir ortam, dezavantajlı bir ortam düşünmek yerine Cenab-ı Hakk'ın herkese hakkı hak olarak gösterdiği bir ortamda bu hakka riayet ve vefa gösterenlerin sonuca ulaşabileceklerinin garanti edilmesinden emin olmak istiyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki, bir kimse bela men esleme vechahu lillahi kişi yüzünü Allah'a dönerse ve muhsin on, içtenlikle samimi düzgün davranışlara yöneliyor. Felahu ecruhu inde rabbi. Onun karşılığı Rabbinin katında hazırdır. İnne Allah la yudî'u ecral muhsinin. Allah iyi kimselerin karşılığını zayi etmez. Bu Hindistan'da da doğsa bu Çinistan'da da olsa, bu Pakistan'da da olsa Cenab-ı Hak kimseyi, hiçbir iyi kimseyi bir yerde unutmaz. Bir defa biz bu var eden kudretle ilgili olarak <gülüyor> bu iyi zanna yani hüsn zanna sahip olmalıyız. Şimdi bir de şöyle düşünün, kendisini o böyle tanıtmıyor, hiç bu konuları bize açmıyor ve nasıl bir fırsat eşitliğini kendisi bir defa sahiplenmiyor olduğu halde, onu böyle düşünmek daha büyük bir zorluktu. Cenab-ı Hak teorik olarak zaten bunu böyle anlatıyor, bunu böyle sahipleniyor ve böyle yapıyorum diyor. Ben diyor yemeğini nasıl yediriyorsam وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ اٰيَاتِه۪ي وَيُنَزِّرَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ Size gökten suyu indiren de benim, ayetlerimi gösteren de benim. Bu şu demek. Suyu kaldırıyorum, semada bulutlar halinde götürüyorum adama indiriyorum, bunu yapıyorum ama ona anlamı gösteremiyorum. Bahsettiğiniz balta doğma, balta girmemiş ormandaki adam suyu bulabiliyor, yaşıyorsa buluyor ama ben ona mesajımı iletemiyorum, böyle bir şey yok. Ben mesajımı kesinlikle iletiyorum, İçinde hakkı ona belli ediyorum ve ona belli ettiğim hak kadar sorumluluk yüklüyorum. Ne kadar daha fazla hak belli edersem, o haklara sahip çıkmasını ondan bekliyorum, sahip çıkarsa da onu kendisinden memnun olduğum bir kul olarak cennetime koyuyorum. ha tamam, bak bu haliyle tam bir fırsat eşitliği sağlanmış bir hayatın ortasındayız demektir. Hala bunu ihlal eden Cenab-ı Hakk'ın ee, şu sözüyle bitireyim ben, bana sağlanan zamanı. Neticede cehenneme ve cennete gidildiğinde, süreç tamamlandığında, Cenab-ı Hak cehennemdekilerden çoklarını konuşturur ve Kur'an'da onların dilinden anlatır. Hiçbirinin şöyle, eğer Allah anlatırken, bize aktarırken yalan söylemiyorsa, hiçbirinde onların şöyle dediklerini bize aktarmaz. Ya Rabbi bizi kafir ortamda doğurmuştun, bizi dünyaya geri dönder, bu kez Mekke'de doğur, gör bak nasıl Müslüman olacağız demezler. Ya Rabbi sen dünyada bizi işte 300. yılda göndermiştin, az peygamber gelmişti o zamanlar. Bizi 1200'lerde gönder ya 1900'lerde tekrardan gönderseydin, biz iyi olurduk gibi zaman da mekana bağlı bir mağduriyeti seslendirdiklerini görmüyoruz. Söyledikleri şey şu, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُواۜ Biz kulak verseydik اَوْ نَعْقِلُواۜ Akletseydik ma كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّح۪يرۜ Biz ateşin halkından olmazdık. Biz gözümüzü kapattık, biz kalbimizi kapattık, bu yüzden buradayız. Demek ki fark nereden oluşuyor? Coğrafyadan oluşmuyor bu fark. Zamandan da oluşmuyor, fark kişinin akledip, akletmemesinden oluşuyor. O zaman şöyle bağlıyoruz. Kur'anî bir ilke bu: Kişi doğduğu ortamın mahkumu değildir. Çünkü o ortamı kendisi seçmemiştir. Anne babasını kendisi seçmiş değil ki. Anne babası kâfirse, bunlardan ötürü o da kâfir. sonuca mahkum olsun. Hayır. Kişi doğduğu yılların da mahkumu değildir. Kişi neyin mahkumudur, neye gebedir derseniz Cenab-ı Hak onu güzel bir şekilde şöyle ifade etmiş. Kullumri'in bu ayeti. Ne olur hiç unutmayın. Kullumri'in her kişi bime keseba rahin. Her kişi kazandığının rehinesidir. <gülüyor> her kişi kazandığının rehinesidir. Kazanmak ne demek? Bir işi yapmak için niyet etmek yani onu planlamak yetmez bir de onu sonuçlandırmak. Kazanın böyle bir şey. Yani yapmak için plan ve sonra emek koyuyorsunuz, sonuçlandırıyorsunuz buna kazanç diyoruz. Kişi kendi kazandıklarının sonucuna katlanacak. Başka bir şeyin sonucuna onun katlanmasını Cenab-ı Hak kendisi reddetti. Aile, şöyle bir aileden doğmuş bunun sonucuna katlanacak. Yahudi bir aileden doğmuşsun, bu sonucuna katlanacaksın, cehenneme gideceksin. Hristiyan bir aileden doğmuşsun, e şansın öyle yani ne yapalım. Bir de böyle yani uyanık bir şekilde adamı veya yani kişiyi e, bütün akletmesini ihlal ederek söyleyebilir miyiz yani? Biz böyle bir dine mi sahibiz? Hayır. Biz ona diyoruz ki nerede doğarsan doğ. Cenab-ı Hak sana hakkı hak olarak gösterir, sen onun peşine düşersen, Malcolm X de olsan, Kabe'nin dibine kadar hacca gelirsin arkadaş ama eğer sen Hakk'a itibar etmeyen bir nankörsen, Kabe'nin dibinde de olsan, Lut'un hanımı olsan, Nuh'un hanımı olsan hiç fark etmez, sen cehennemin dibini boylarsın. Bir anımızla bitiriyorum, anımızdaki yol arkadaşım aranızda Haydar Bey, biz indik şeye, Mekke'ye, Taksici, bir taksiye bindik, bizi götürüyor. Tabi duygularımızı tahmin edebilirsiniz işte. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk modundayız böyle. Taksiciyle tabi Arapça bildiğim için oradan buradan muhabbete girdik. Adam Türkiye'den gelmişiz diye bizimle bir muhabbet koydurdu. Ondan sonra dedi ki, ya dedi, aa tebrik ederim dedi yani, ne oldu dedim ben. Türkiye dedi, dedim herhalde biz Türkiye'ye bıraktık geldik, uçtu Türkiye yani, bizi böyle tebrik ediyor, valla brav, mükemmeldi falan dedi, neyi söylüyor anlamadım, sonra anladık, bilmem ne birincisi çıkarmışız, böyle bir güzellik yarışmasında bir hanımefendi, çok işte çok beğenmiş falan böyle, bizi tebrik ediyor yani, Türkiye'yi fena bayılıyorum dedi yani, ha, böyle bir kala kaldık ve bu adam, yani işte sürekli Kabe'nin dibinde oradan, <gülüyor> belki çoğu zaman insanları oradan oraya taşırken, pencereden de sürekli yani ses yüksek, Kabe'de namaz kılınırken, Kur'an ayetleri bunların da gölgesinde olabilir. Ama dedim ki ''Ya Rabbi demek nasipsiz olunca burada böyle oluyor ama bir başka yerden adam ta nerelerden çıkıp gelip, bütün yeryüzünden bambaşka ırklardan insanların yegane bir tek Allah var ve onun kulları olarak hepimiz eşitiz duygusunu yaşamak için bu platforma geliyor. Buradaki adam da o yegane ilahın farkında ve gerçekliği, gerçekliğinden uzak bir şekilde kapatmış, başka dünyaların hayalleriyle yaşıyor, işte kişinin iradesi, ve kazanımı böyle fark oluşturur. Firavun'un sarayında, Firavun'un karısı olarak mümin bir kul olur. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> ümmetlerin sonuncusu, alemlere rahmet, bütün insanlara hitaben gönderdiği kitapta onun adına yer verir, onu anar, der ki وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ Allah iman edenlere örnek verdi. Bakın Cenab-ı iman edenlere örnek veriyor. Bu şu demek, işte böyle mü'min olur. Ya Rabbi bize bir mü'min örneği verebilir misin? Yaşamışlardan biri olsun, nasıl bir mü'min? Şöyle mü'mine örnek ver dedik. Örnek verdi kim? وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ اِمْرَأَةَ Firavun'un kadınını Cenab-ı Hak örnek verdi. Firavun'un karısını ve Firavun'un sarayında zulmün ortamı, her şey yanlış, her şey Firavun'un kurguladığı şekilde o kendisini Tanrı ilan etmiş. Ve bunun sarayındasınız, onun hanımısınız. Oradan Cenab-ı Hakk'ın örnek verdiği bir mümin çıkabiliyor. Ortam şeyin dibi, küfrün dibi, tam merkezi. Oradan ve bütün, her türlü imkan var, küfür namına, yanlış namına, her şey var. Firavun onu her istediğini sağlıyor olabilir ama oradan وَنَجِّنِي مِنْ فِرَاوْنَا, beni Firavundan kurtar diyen, bana sen cennette bir ver deyip Firavun'un sarayını gözünde bitirmiş bir mümine kadın çıkıyor. Bu ortam ne kadar aksi olsa da, İsterse eğer bir kimsenin mü'min olabildiğini göstermek için verilmiş bir örnek gibidir. Şimdi tam tersine gidelim. Cenab-ı Hak diyor ki, o اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ Allah kafirlere de bir örnek verdi. Yani böyle kafir olur işte bak kafirin örnek kafir şekil bir a, örnek. Kim bu? اِمْرَأَةَ نُوْحٍ Nuh'un kadını veya karısı. وَمْرَأَتَ ve وَالْغُوتُونَ Karısı. Bunlar peygamber değil miydi? Evet. E nasıl oluyor hanımları? Peygamber demek oraya vahiy geliyor demek bu adam. Allah'ın mesajının ilk elden duyulduğu, ilk ağızdan duyulduğu kimse demek. Karısı onun. Hazreti Hatice gibi yani. Ama istemezse olmuyor. Kendi gönlü yoksa. Hakka vefa göstermek, Hakka itibar etmek, gördüğü genç şeye evet, gerçek demek gibi bir tencih kullanmayacaksa, dibinde de olsa bir şey yaramıyor. Ta Hz. Nuh Aleyhisselam insanlığın başlangıcından, karısı insanlığın sonundaki peygamberin kitabında, bütün insanlığa gönderilmiş kitapta, numune kafir olarak anılıyor. Ortam olabildiğince vahiy kokuyor, vahyin indiği ev, vahyin dib, dibinde ama kafir oluyor. Niye? Çünkü kendi iradesine göre sonuç ortaya çıkıyor. O zaman fırsat eşitliğinin dayandığı yer kişinin kendi iradesi. Ben istiyorum Allah'ın, Allah'ı memnun etmiş ve sonunda cennete gitmiş biri olmak diyen hiç kimseyi bu isteğinde gerçekçi ise Allah'ın zayi etmediği bir sistemden bahsediyoruz. Bundan hala bir fırsat eşitliği olamaz. Dolayısıyla ne cennete gidip bu teşbihi her yerde yapıyorum, ne cennete gittiğinizde inşallah gidersiniz, gideriz hepimiz. Böyle etrafta milletle konuşurken, onların hikayelerini dinlerken, ya sen de bayağı ballıymışsın ha, Yani demek İslam'ın ne oğluydun. Evet yani biz öyle, daha küçükten beni alıştırmıştı babam namaza, öyle hep kıldım yani hiç böyle. Ondan sonra öyle de öldüm geldim buraya, hiç böyle şeylerim olmadı, Bak çok ballıymış. Öteki, öteki Firavun karısı cehennemin dibine gitmiş veya bilmem ne kafirin çocuğu. Ya sen, yani ne cennette kimle konuşursanız konuşun, dinlediğinizde hikayesini söyleyeceğiniz şey şudur. Yani Allah seni bilmiş de buraya koymuş. Maşallah hakikaten ne güzel bir hikayen var. Hiç aralarında bir tanesi de böyle yani öyle gelmiş. Sen de buraya böylesine öylesine gelmişsin diyeceğiniz biri olmaz. Cehenneme gidip oradakilerin hikayelerini dinleseniz hepsini Allah seni bilmiş de buraya koymuş. Tam da yerine koymuş diyeceğiniz tiplerle karşılaşırsanız hiçbiri içlerinden ya sen biraz mağdur olmuşsun. Acıdım sana bak ya hakikaten. Yani hikayene bakılırsa sen böyle yazık olmuş sana. Diyeceğiniz bir tek kimse çıkmaz. Çünkü neden? Çünkü Cenab-ı Hak o kadar iddialı ki innallah'a اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ Bu Cenab-ı Hakk'ın sözü. Allah miskali zerre, zerre yani atom yani en küçük parça zerre, miskali zerre yani zerre ağırlığınca bile zulmetmez. Ben burada tamamladım, bitirdim sözlerimi. Ee, söz sorulara bırakıyorum. varsa tabii. Yoksa da kapatacağım. Peki aqulu kavli haza ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisairil la tuahirna innasiina waqta'ana. Rabbena wala tahmil isran.